Arkası Yarın. Konsolos Çiçekleri Üçüncü Bölüm Yazan Seyfettin Babat Yöneten Girol Tombul Ses Kayıp Fırat Özturan Teknik Yapım Ekrem Yarımca Efektör Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Bu bölümde rol alan sanatçılar Emin Metin Olman Bahar Güldeniz Aytutuldu Süheyla Selmin Barutçuoğlu Nesibe Nalan Örgüt Haşim İbrahim Raci Öksüz Arif Ozan Uçar Kemal Musa Zindan Fikret Ahmet Bizdar Türk Selim Şuayb Ünsal, Rahip Rüçhan Gürel, Gazeteci Çocuk, Edip Tepeli. Refah faciasından sağ kurtulan emekli subay Refik ve sevgilisi Emine'i bu faciada kaybeden Madame Sofya yıllarca Mersin'deki Refah Şehitleri Anıfı'nı karşılaşmış, zamanla iyi dost olmuşlardır. Yaşlı kadın ona bir kez daha Emine anlatmaya başlar. Avrupa'ya gemi mühendisliği eğitimi almaya gitmiş olan Emin, Sofya'yla ikinci dünya savaşı yıllarında Paris istasyonunda tanışmış, genç kadına ilk görüşte aşık olmuştur. Aynı trenle İstanbul'a gelirler. Tren İstanbul'a vardığında, Sofya'nın babası Ludwig, Paris'ten beri peşinde olan Alman casusu tarafından öldürülür. Emin'i unutamayacağını söyleyen Sofya, Emin'i bu işe bulaştırmamak için gitmesini ister. Katil kaçarken bir arabanın altında kalır ve ölür. Genç kadın İngiliz ateşesinin isteğiyle bir süre İstanbul'da yaşayacaktır. Sofya'dan haber alamayan Emin, Paris'ten beraber yola çıktığı arkadaşı Ari ve Mersin'e ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Emin'in babası Harşin, savaşçılar olmasına rağmen iyi kazanan bir tüccardır. Oğlunu annesinin şımarttığını düşünmektedir. ...kocasıyla sorunları olan ve aynı evde yaşayan halada Emine karşı çok düşkündür. Oğlunun döndüğünden haberi olmayan Haşim, unuttuğu evvanı almaya eve döndüğünde Emin annesi ve halasıyla bahçede sohbet etmektedir. Baba. Emin. Demek nihayet geldin. Geldim baba. Nasılsın? İyiyim mi? Ben odamdan evrakları almaya gidiyorum. Bu arada hazırlansana iyi edersin Eminim. Benimle yazıhaneye geliyorsun. Ama Haşim, çocuk daha yeni geldi. Ayağının tozuyla işe mi gidilirmiş ilk günde? Sana gelecek dedim Süheyla, anlıyor musun? Bunca yıl gezip tozluğu yeter. Bir işe yarasın artık. Aman abi, rahat bırak çocuğu biraz. Yol yorgundur o şimdi. Bugün dinlensin, yarın gider yazıhaneye. Sen karışma bu işe nesibe. Sen babanın söylediklerini aldırma oğlum. Kafanı salla, evet ver sadece. Sakın karşılık verme. Nasıl olduğumu bile sormadı hala. Babasından öyle gördü o evladım. Başka türlüsünü bilmez. Dur ben sana hemen bir çay doldurayım oğlum. Baban gelmeden atıştır bir şeyler. Ben onunla konuşur ikna ederim. Yarın gidersin işe sen merak etme. Haşif bak. Onca yoldan geldim. Bırak bugün dinlensin. Yarın gider Hani Ben adam olsun diye uğraşıyorum. Sen kalkmış ne diyorsun? Bana bak Süheyla. Yine şımartmaya başlama bu oğlanı. Bak söz veriyorum yarın gidecek işe. Bugün evde kalsın dinlensin. Biraz oğluma doyayım olur mu Aşık? <Gülüyor> Ay, i̇yi canım iyi. Ne haliniz varsa görün. Ama yarın benimle beraber yazıhaneye gelecek. Tamam mı? <Gülüyor> 14 Haziran'da Paris'in Almanların eline geçtiğini yazıyor. Yazıyor! Almanlar Paris'te! Yazıyor! Versene bir gazete. Buyur beyim. Al bakalım paranı. Sağ ol beyim. Kemal, oğlum ne diyor gazetede? Almanlar yenmiş mi? Paris'i almışlar Selim amca. Yakında Fransa teslim olurmuş. Öyle yazıyor. Bu sefer Almanlar kazanacak bu savaşı görürsün. Demedi deme. Savaş başlayalı bir yıl olmadı adamlar neredeyse tüm Avrupa'yı aldılar Aa işte Haşin Bey de geldi Ona soralım istersen Ama yanındaki kim çıkaramadım Aa, Yanındaki mi? E, dur bakayım Aa bu bu Emin abi Evet evet o Avrupa'dan dün döndü Kemal yazanın önünde duracağına gel al şu çantamı Olur beyim hemen Emin abi hoş geldin Hoş bulduk Kemal e, Nasılsın İyi gördüm seni Gözün aydın Haşim Bey. Sağ ol kumtra. İyi günler beyler. Afiyette sizsinizdir inşallah. İyi günler Rahip Efendi. Sağ olasın. Yaman. Emin, siz içeri girin. Ben hemen geliyorum. Yaman sen envanteri hazırlamaya başla. Olur beyim. Kim bu adam Kemal? Sen Paris'e gittikten sonra geldi. Katolik kilisesinin rahibi. Hayrola Rahip Efendi? Nereden böyle? İngiliz sefaretinden geliyorum Selim Bey. İngiliz sefaretinden mi? Yemal, Emin orada ne konuşup duruyorsunuz? Size içeri girin demedim. Giriyoruz beyim. Emin abi, bu adam işten başka bir şey bilmez mi ya? İki laf ettirmedi. Babamın her zamanki hali. Akşam sahildeki gazinoda oturur konuşuruz. Sana selam getirdim. Selam mı? Kimden? Parisli hanımlardan. <gülüyor> Daldı geçme Allah'ın seversen abi. İngilizlerin himayesindeki Polonyalılar yakında Mersin'e gelecekler Haşim Bey. Bir süre kilisemizde misafir edeceğiz onları. Kolon yıllar mı? Ne oldu bir şey mi dedin Emin? Aa, yo, yo, yo. Hayır hayır bir şey demedim. Neredesin Sofia? Neredesin? Muhtaç insana yardım etmek sevaptır rahip efendi. Hele böyle savaş zamanında. Haklısın Selim bey. Çoğu kadın gelenlerin. Kiminin kocası kiminin oğlu. Kiminin de kardeşi Alman'a karşı savaşıyor. Buradan Mısır'a geçeceklermiş. Hepsini yerleştiğini miyiz bilmiyoruz ama... ...elimizden geleni yapacağız artık. Bize düşen bir şey olursa... Sağ olun. Hadi kalın sağlıcakla. Sağlıcakla git Rahip Efendi. Eve uğradım da öyle öğrendim Emin. Bu iş aşkı da nereden çıktı? Ee, ne yapalım Arif artık işe yaramamız gerekiyormuş. Tatsızlık çıkmasın diye paşa paşa geldik. İşler öyle çok ki abi. Haşim Bey bir dakika nefes aldırmıyor. Uray Caddesi'nde yeni bir depo daha kiraladı. Piyasadan ne bulursa alıyor. Her hafta yeni mal yığıyor depoya. Ne malıymış bunlar Kemal? Ne bulursa alıyor. Ama hiçbir şey elinde kalmıyor abi. Hem de bire aldığını ikiye, üçe, hatta bazen dörde satıyor. Dilim varmıyor söylemeye ama yaptığının ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi Emin? Biliyorum Arif. Ama ne yapabilirim ki? Gidip öz babamı şikayet mi edeyim? Biri eder ama. Bir şey mi söyledin Kemal? E, yok abi. E, kendi kendime konuşuyordum sadece. Baban nerede şimdi Emin? Gümrük iskelesine gitti. Neredeyse gelir. Ulan Kemal. Sen benim başımı belaya mı sokacaksın ha? Geçen hafta gelen malların hepsi girilmeyecek demedim mi sana? Ama Haşim Bey. E, siz demiştiniz ki. Kes! Kes! Ben ne dediğimi bilmiyorum sanıyorsun ha? Anlamayan sensin. Şeytan diyor ki indir suratının ortasına dik tokat Baba sakın vurma Ne yapacağımı senden mi öğreneceğim bu yaştan sonra? Baba yapma İyi akşamlar Haşim amca Sen burada mıydın halim? Huzura bakma görmedim seni Nasılsın? Sağ olun Haşim amca Ben müsaadenizi isteyeyim Müsaade senin oğlum Babana selam söyle Bir akşam Ziya Paşa'ya gelsin Karşılıklı nargile tutturelim Çok oldu görmedim onu Söylerim efendim Hayırlı günler Dur dur seni kapıya kadar geçireyim Hafta sonu Mari teyzeler bir davet veriyorlarmış. Sizinkiler de davetliymiş. Gelmeyi ihmal etme sakın. Bakarız. Emin! Hadi gel artık da bitir şu işi. Daha az dikkat çekmek istiyorsan... ...değerleri gibi gülüp sohbet etmelisin dostum. Yoksa az sonra üzerine gelmeye başlarlar. Hiç içimden gelmiyor gelmiyorlar. Yoksa yine Sofya mı? Sana onu unutman gerektiğini söylemiştim. Boşuna acı çektirme kendine. Nasılsa onu bir daha görme şansın yok. Belli mi olur? Komik olma Emin. Bak alan bu tarafa geliyor. Yüzüm gülsün biraz. Emin. Suratın hali ne yavrum? Görün işkence ediliyor sanacak. Aynını ben de söylüyorum ama dinlemiyor ki. Baban yüzünden mi böylesin? Bu saatten sonra değiştiremezsin onu. Bırak istediğini söylesin. Tak kafana. Yaklaş yaklaş. Sana bir şey söyleyeceğim. Az önce babamı Şevket Bey'le konuşurken duydum. Sana onun kızını isteyecek galiba. Hala bana sormadan nasıl yapar böyle bir şey? Yavrum sinirlenme. Hayırlı bir iş yapıyor. Hanım kızdır bahar. Mutlu eder seni. Zavallı kız annesini geçen yıl kaybetmişti. Ben kimseyle evlenmek istemiyorum hala. Eee tabi Paris görünce insanın huyu suyu değişiyor. Kimseyi beğenmez oluyor. Ayol nesi var Bahar'ın? Gül gibi kız, aklı başında, zamanı kızlarına benzemez. E kız kardeşi de yok ki onu da ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> Halanın söylediklerine kulak ver oğlum. Bundan iyisi can sağlığı. Sana söylediklerimi de aklından çıkarma. Arif çok haklı oğlum. Hem belki evlenirsen baban seni rahat bırakır biraz. Bak Bahar da bu tarafa bakıyor. Gülümse kızı. Allah. Gülümse sen oğlum gülümse. Ha işte böyle. Şimdi git dansa kaldır kızı bakayım. Yok daha neler hala. Eh sen bilirsin. Ben gidip kızla konuşacağım. Seni çağırdığında yanıma gel tamam mı? Hala hala yapma dur. yaydan çıktı bir kez arkadaşım. Baksana halan seni işaret edip bir şeyler söylüyor kıza. Olanlara inanamıyorum. Halan çağırıyor. Durma hadi git yanlarına. <gülüyor> Dans işin tamam galiba. Avrupa'dan ne zaman döndün? Neredeyse bir hafta olacak Bahar. Geleceğinden haberim yoktu ama bilseydim. Neden sustun Bahar? Söylesene, bilsen ne yapardın? Yok bir şey. Yurt dışına gidip gelenlerin anlatacak çok şeyleri olur sanırdım. Seni sıktın mı yoksa? Emnasebe. Asıl ben seni sıktım galiba. İyi dans etmeyi de beceremiyorum baksana. Ah, rica ederim. Böyle konuşup üzme beni. Sen çok iyi dans ediyorsun. Ama bugün benim pek keyfim yok. Birbirlerine de çok yakıştılar doğrusu. Sence de öyle değil mi Süheyla? <gülüyor> ama sen ağlıyorsun Süheyla. Ah, mutluluk gözyaşları bunlar nesi be Sonunda oğlumun mürüvvetini görebileceğim galiba. Bir yıla kalmaz torunu da verirler bunlar kucağımıza. Aa, şimdi geciktirmeyelim. Hemen yarın istemeye gidelim kızı diyor. Annesi Bey. Küçük oğlum evleniyor sonunda. Ay, sil gözyaşlarını. Oğlan bu tarafa doğru geliyor. Anne, artık eve gidelim mi? Olur oğlum, baban gelsin çıkarız. Şey, Emin... ...oğlum, nasıl beğendin mi bari? Çok iyi bir kız anne. Evlenmeyi düşünüyor olsaydım... ...mutlaka onun gibi biriyle evlenirdim. Ne demek bu şimdi? Anne, ben şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum. Ne diyor bu oğlan be? Vallahi yüreğime indirecek bu çocuk. Ay, ba, aklını Aa, başına ay. topla oğlum. Ay. Böyle iyi bir kız her zaman çıkmaz ah. insanın karşısına... Ah. Sonra çok pişman ah. Bak, Hem anneni bu kadar üzdüğüne değer mi? Sonra ah. babam bu durma ne der? Hiç düşündün ah. mü? Şeyla. Odanın içinde dolanıp duracağına girsene yatağa. Geç oldu. Yarın yapacak bir sürü işimiz var. Uykum yok Haşim. Sen uyu. Belli ki mutluluktan uyuyamıyorsun. Keşke öyle olsa. Biliyorum biliyorum zahmetli işlerdir bunlar. Ama katlanacağız Süheyla. Hem bak... ...hem başını bağladık mı adam olur bu çocuk belki. Evinin sorumluluğunu alınca nasıl değişir gör bak sen. Bey. Ne var Süheyla merak etme merak etme. Ben her şeyi hallederim sana hiç kalmaz. Benim sana bir diyeceğim var. Neymiş o? Oğlan evlenmek istemiyor. Ne? Sakin ol bey ne olursun. Dur, dur çıkma yataktan. B bırak kolumu Süheyla. Bu oğlanın iyi bir derse ihtiyacı var. Çok şımarttım bu çocuğu. Dur ne olursun. Emin. Emin. Be, gir odaya sabah konuşuruz bunları. Bırak beni söyle. Böyle evlat olmaz olsun. be gel yardım et. Abini engelleyemiyorum. Emin'in odasına gidiyor. Ay, abi sakin ol yarın hallederiz bu konuyu. Ben konuşurum Emin'le sen merak etme. Emin. Aç kapını. Baba. Anne, hala ne oluyor gecenin bu vaktinde? Bana bak, yarın kızı istemeye gidiyoruz. Sen bu kızla evleneceksin, anlıyor musun? Baba, kiminle evleneceğime ben karar veririm. Sen benimle nasıl konuşuyorsun böyle? Vurdun. Bana, bana vurdun baba. Haşim ne olursun dur. abi yapma. Yarın gidip kızı istiyoruz, anlaşıldı mı? Başka hiçbir şey duymak istemiyorum. Bu iş olmayacak baba. Oğlum. Sus cevap verme babana ne olursun. Bırak Züheyla bırak konuşsun. Konuşsun da derdini anlayalım bakalım. Abi çok geç oldu. Yarın sakin kafayla konuşuruz bu konuyu. Karışma nice be anlatsın bakalım. Anlatsın da öğrenelim. Ben başka birini seviyorum. Aa, ne? Başka aa, birini aa. mi Aman seviyorsun? Paris'ten dönerken trende tanıştım onunla. Demek Paris'ten dönerken trende tanıştın onunla. He? Kimmiş bu kız söyle de öğrenelim. Sofia. Adı Sofya Peki nerede bu Sofya dediğin kız Bilmiyorum Oğlum Aa, insan sevdiği kızın nerede olduğunu bilmez mi Duyuyor musun söyle beyzada sevdiği kızın nerede olduğunu bilmiyormuş <gülüyor> Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Bir başkasını severken Bahar'la evlenemem anlıyor musunuz Bana bak Emin Ya adam gibi yarın bizimle beraber gelirsin kızı isteriz Ya da def olur gidersin bu evden Taşim ne olursun böyle konuşma Oğlum nerede olduğunu bilmediğim biri için değer mi tüm bunlar? Annen haklı oğlum. Aklını başına topla. Ben Sofya'yı seviyorum. Ve onu nerede olursa olsun bulacağım hava. Son sözün bu mu? Son sözün bu baba. Evimi hemen terk et Benim senin gibi bir oğlum yok. Oğlum dur gitme. Ne olursun gitme. Bırak gitsin. Et tırnaktan ayrılır mı abi <gülüyor> Nesli be, bana bir şeyler oluyor. Nesli be. Hay Allah İlacım. Süheyla, dur İlacım Süheyla. Vay, Emin bey. Geldiğinden beri doğru dürüst görüşemedik. Çekil önümden Fikret işte. Nedir bu telaşın? Gecenin bu saatinde nereye çıkıyorsun öyle? Bir eğlence varsa biz de takınalım. Emin, Emin oğlum. Annem fenalaştı. Çabuk yukarıya gel, çabuk. Anne. Ne oluyor gecenin bu vakti? Hepiniz neden ayaktasınız böyle? Fikir, çabuk bir doktor al gel, çabuk. Ne doktor? Bu saatte kimi bulurum ben? Ay git kimi bulursan bul. Ama bir doktor bulmadan gelme sakın. Süheyla'nın durumu hiç de iyi değil. Ne? Aç gözlerini, ne olursun. Buradayım bak. Oğlum, canım. Ne olur gitme. Bırakma beni. Buradayım anne. Hiçbir yere gitmiyor. Ne mi yaptığını? Allah'ınızı severseniz yeniden başlamayın. Doktor geldi. Oh, çok şükür. Konsolos Çiçekleri adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere.